Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz, merhabalar. Mer, günaydın. günaydın Cengiz. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Evet. Andre de orada herhalde, değil mi? Her evet, daha... evet. Evet, tabii. evet. Teknik ekibimizin yönetimi onda. Şimdi e, bu dün akşamki e, futbol zaferini çünkü bir, bir nevi savaş biliyorsunuz. E, ondan sonra olanları iki kelimeyle konuşmak gerekiyor çünkü bu golleri atan çocuk e, boskurt işareti yaptı e, ve kıyamet kopuyor Avrupa'da, Türkiye'de bir şey oldu yok tabi. Yani birkaç kişinin dışında işte Eren Keskin falan yazmış. Maalesef muhalefetteki bazı milletvekilleri dahi görmezden gelip aynı güzel kazandık havasındalar. Ama Türkiye evet, çok böyle. Çok önemli bir galibiyet almış Türkiye şüphesiz Avusturya'yı yenerek 2-1 ve çeyrek finale yükselen takım da Hollanda ile eşleşmiş. Ama golü yani iki golü de atan Merih Demiral birinci dakikada ilk golü 59. dakikada da ikinciyi atıp Ondan sonra da kutlamada işte bozkurt işaretleri yaparak yaşasın Türkiye'm ne demiş bir şey, ha bir şey bilmiyorum ne demiş oldu söylediği duyulmaz orada da ondan sonra basın toplantısında konuştu e, varit değil yani ama e, bu e, çeşit yani gayet e, güçlü e, siyasi e, hareketler yani ilk anlamında hareket. <gülüyor> uluslararası spor müsabakalarında yasak. Yani bu bakalım ne olacak ve biraz batı basını taradım sabahleyin hızla kıyamet kopuyor. Yani cezalandırılması ve bir dahaki maçtan men edilmesi söyleniyor, talep ediliyor daha doğrusu Avrupa Futbol Federasyonu'ndan Göreceğiz ama yani zeitgeist diğer taraftan yani zamanın ruhu bir, bir Twitter kullanıcısı bu çocuk bozkurt işareti yerine barış işareti yapsaydı herkes bunu tefe koyardı diyor haksız da değil yani. <gülüyor> açıkçası evet. öyle, öyle berbat bir ortam var ki yani bütün evrende, bütün dünyada yani ancak bu bu çeşit hareketler değerli öyle diyelim. Evet. Her yerden gelen yani Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan, Hindistan'dan, Afrika'dan gelen bütün haberler Bu yönde zaten bir aksi yönde bir şey yok. Yani şimdi Fransız seçimleri geliyor gene hafta sonu. Ee, yani dananın kuyruğu kopacak miyane tabiriyle. Göreceğiz neyin ne olduğunu ama gidişat hiç ama hiç iyi değil. Ee, ve arkadan sonbaharda <gülüyor> Almanya seçimleri var biliyorsunuz. Ee, ve hemen ardından da Amerika Birleşik Devletleri seçimleri var. Yani bir e, tam bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete e, ki, lafı bundan daha e, anlamlı olamaz yani bu dönemi ta, anlatmak açısından. Bu çerçevede biliyorsunuz e, bu e, Yüce e, Yargı'nın e, Supreme Court'un e, kararı e, konuşuluyor her yerde. Bu tarihi bir karar yani bir dönüm noktası açıkçası hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem de dünyada yani gelişmiş ülkelerde gelişmiş demokrasilerde diğer adıyla hukuk devletinin akibeti açısından bir dönüm noktası. Yani bu çünkü bir sorun olduğunda herkes döner vakti zamanında biliyorsunuz Supreme korta bakardı. Ömer sen de bir hukukçu evet, evet. değil mi? Yani bu e, e, çok saygın e, ve aldığı kararlar e, yani tarih yazan mim koyan <gülüyor> bir e, kurum idi, idi. Evet, yani hukukun üstünlüğü şeyinin kavramının simgesi aslında bu tarz y yüksek mahkemeler. Onu temsil ediyorlar. Ee, yani. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evet. son derece güçlü ve bağımsızdı. Fakat e, altı oyuldu biliyorsunuz. Karar altıya üç çıktı ve o altı e, yüksek yargıç. Ee, galiba yanılmıyorsam çoğu en azından ekseriyeti e, Trump zaman e, evet, evet. atanmış olanlar, atanmış olanlar ve yolsuzluklara da batmış olduklarına dair çok sayıda evet o siyah hikmeti çekemeli isteniyor. Bu bu bunu da herhalde çok konuşacağız fakat e, biraz çalışırken e, programa. Ee, bu Tayip Erdoğan'ın vakti zamanında 2018'de galiba e, 2018 sonunda bir Atina ziyareti e, münaseebeiyle e, o zamanki e, Yunanistan Cumhurbaşkanına söylediği bir siyaset hukuku e, artık kavram diyelim Hadi e, kavramıyla çok yakından alakalı olduğunu e, hissettim Ben bunun üzerine epey bir yazmıştım zamanında siyaset hukuku yani hukuk devleti veya yani pozitif hukuk falan değil siyaset hukuku ya da siyasetin hukuku. Şimdi ilk ilk du duyduğunda ne bu diyorsun ama böyle bir kavram e, var ve e, Nazi Almanyasında var özellikle. Şimdi bunun e, Tayyip Erdoğan'ın e, e, hafsalasında. Bunun üç anlamı var. Hala geçerli bu. Birincisi bu seçim kazanan siyasetin diğer bütün olgulardan ve tabii en başta var olan hukuktan, yani işte söyledim demin hukuk devletinden önce gelmesi. Yani çoğunlukçuluk dediğimiz. Yani çoğunluğu elde eden siyasetten elde eden her kimse, Siyas, e, bu siyaset her zaman daha üstün, bunun daha ötesinde daha meşru bir şey yok. Şimdi Amerikan sistemi zaten bunu buna cevaz veriyor biliyorsunuz. O çarpık bir Amerikan sistemi vardır. Yani mutlak oy, <gülüyor> yani son seçimde ondan önceki seçimde hepsinde mutlak oy her zaman demokratlar lehinedir. Fakat sistem öyle bir kurulmuş ki bu... E, e, electors sistemi yani her federal federe devletteki seçiciler onların payı biliyorsunuz mutlak oydan oyu tamamen deforme eden bir sonuç verir her zaman iki son seçimde galiba mutlak oy Amerika Birleşik Devletleri'nde iki milyon daha fazlaydı demokratların yani öyle ucu ucuna falan değildi yani Ezelde, evet, abi, abi. ben de şeyi hatırlatayım hemen araya gireyim. Odestköy bahsettiği uzun uzun yani Evet evet. Bu, bu bir de şeyde Algorun e, Bush karşısında Aynı tabii. Bush karşısında kazandığı seçimi bu şey devretmesinde bu elektör sistemi büyük rol oynamıştı. Hala tartışılıyor yani. Abi canım yani ve Amerika Birleşik Devletleri yani güya dünyanın en büyük demokrasisi iddiasında olan memleketten bahsediyoruz. Neyse ama, konu tam şimdi mı? daha da kötü. Oraya geliyorum. Şimdi evet. ikincisi bu gene aynı siyaset hukuku kavramı bağlamında söylüyorum. Ee, bu bu kavramın ardında siyasetin mutlak birincilliği var bir kere. Ve yeni hukukun veya yani işte o yeni uyduruk hukukun, nazi hukuku da bununla bağlantılı. Siyasetin ihtiyaçları uyarınca şekillenen e, ikinciliği söz konusu burada. Yani, siyaset mutlak birinci, geriye kalan her şey ikinci. Ama bunu söylerken hukuk devletini de doğrudan doğruya siyasetin çöp kutusuna atıyor tabii. Bununla bağlantılı olarak kuvvetler ayrılığının reddiyesi tabii. Yani siyaset, işte neyse bildiğimiz siyaset kabaca yürütme yani, hukuk yani yargıdan ayrı düşünülemez diyorlar. Yani siyaset hukuk tamlaması mükemmel aslında. Acaba bu y Yüce Mahkeme bunu önce bir okudu mu <gülüyor> bu kararını almadan <gülüyor> Çünkü siyaset hukuku tamlaması yeni hukuku siyasetin payandası olarak gördüğünün tescili yani bu anlamda Supreme Court yüce kararın yargının bindiği dalı kesmesi anlamına geliyor. Yani mükemmel yani. Ve bu bunun yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem dünyanın geri kalan yerlerinde, bölgelerinde, ülkelerinde. E, muazzam artçıları olacak gibime geliyor. Evet ben de şeyi ekleyeyim. Donald Sherman yani Citizens for Responsibility and Ethics diye bir kuruluşun Washington'daki direktörü ve baş danışmanı yani sorumlu ve ahlaki vatandaşların kurduğu bir kuruluş. Onun başındaki diyor ki bu bir tek darbede bu yüksek mahkeme Amerikan halkını ama Amerika Birleşik Devletleri başkanının taleplerine isterlerine tabi kıldı ve herhangi bir başkanın ama özellikle de Trump'ın diyor bu demokrasinin kral yani kanunun üstünde hukukun üstünde kral oldu diyorlar. Ve Lisa Graves diye bir kadın da o da True North Research adlı kuruluşun başında gözlemci bir hukuk kuruluşu. Yani gerçek kuzey kutbu hedefi falan kuzey yıldızını. O da e, diyor bu karar şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin aldığı en sorumsuz ve tehlikeli karardır hukuktan çöktü hukuktan bağlantı koptu tamamen diyor şimdi e, burada Kral e, benzetmesi yapılıyor de ki de bir de bence kralın da ötesinde yani ilahi bir dokunulmazlık veriyor Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı başka Aydınnda evet. onu demişti mi Cengiz Evet Yani bu kurulmuş şey değil. Yani, bu şeydir şeydir. yani hiçbir... üzerine kurul değildir. Öyle bir prensip yoktur. Tamam ama şimdi bütün diyor. E, yani bu alay edilebilir falan işte bu siyaseten kullanılabilir ciklet gibi çiğnenebilir ama burada temel bir mesele var. Bir kere kuvvetler ayrılığını ve dolayısıyla bütün denge ve denetleme sistemini ortadan kaldırıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz yargı, özellikle de bu Supreme Court yani yüce mahkeme e, çok güçlüdür. Adamlar kendi yani ke kendi işlevselliklerini yok ettiler aldıkları kararlar. Evet. Yani, akıl ben... alır gibi değil. Yani ve e, bunun dediğim gibi yani muazzam sonuçları olacak ve Trump seçilirse e, artık tamamen yani hiçbir e, yani o çoğunluğa da Sırtını vererek yani kazandığı çoğun kazanacağız çoğunluğa sırtını vererek artık yani ortalığı kasıp kavuracak yani. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem e, ABD'nin içinde bulunduğu e, bütün e, e, yani işte dünyadaki meseleleri Ukrayna falan hepsi yani. Naktamak'tan evet. evet. gurur duyduğunu söylemiş mesela değil mi? Çok Kim? Önemli. Evet. Trump ne mutlu Amerikalıyım diye ne demiş yani. Ya işte, evet evet aynen öyle çok mutlu olmuş. İşte gerçek demokrasi demiş demokrasi evet. böyle kazandır. Demiş. Işte, demokrasi yani. Amerikalılık falan yaşasın demiş. Valla, evet ahlaki bu, sistemin çöküşünden bahsediyoruz tamamen tamamen yani bir, bir, ama dünya çapında bir, bir çöküşten bahsediyor. Evet. Ve yani 1930'lara koşa koşa geri dönen bir dünyadan bahsediyoruz ve 45 sonrasındaki şiar, slogan, motto neyse e, yani never again bir daha asla tamamen çöpe atılmış vaziyette. Hiç herkesin unuttuğu bir e, çağrı ve e, aynı yani işte Nazi döneminin... E, bu prensipleriyle ülkeleri ve dünyayı yönetmeye e, aday e, bir dolu lumpen var ortada. Ortada yani bir başka bunun başka türlü adlandırmak mümkün değil. Yani Fransa seçimleri çok gündemde mesela. Dün de uzun uzun konuştunuz. E, bu e, Rassemblement National yani e, ulusal, bir, evet ne deniyor? Ulusal Birlik deniyor. Bir, Evet. Işte bir toplanma bir şey. toplanma toplanma bence daha iyi ulusal toplanma Onun, onun bir Fransa'nın değişik bölgelerinde çıkardığı adaylar ve büyük var büyük ihtimalle de seçilecekler yani dudağınız uçuklar Fransızca konuşamıyorlar ya milletvekili olacak doğru düzgün Fransızca konuşamıyor Fransız <gülüyor> Türk Arapça göstereni falan mıymışlar yani Akıl aları gibi değil cümle kuramıyor Hiçbir şeyden haberi yok. Göçmen Cengiz buna niye şaşırıyorsun yani gayet güzel işte göçmenler Yo, yok, şaşırmıyorum yok Göçmenler siyasete giriyor demek ki iyi bir şey oluyor bu yani. Yok alakası yok <gülüyor> göçmen falan değil. O espri yaptı canım. Göçmen falan göçmen falan diyor şaşırmıyor işte lümpenleşme dediğim bu yani. Yani bir ahlak kay, ahlaksızlaşma ayrı konu bir de bir dünya çapında bir lümpenleşme var. Bunun tabii bütün bu insanların elindeki o oyuncak telefonlarla falan da alakası olduğunu hissediyorum daha. Oralara gelmedi belki iş ama yani ne bileyim yani bir, bir hakikaten çok tuhaf ve nereden tutsan elinde kalan yani bu Haftalık değerlendirmelerimizin artık ne kadar yetne saklaştığını da görüyoruz. Yani hep aşağı yukarı aynı şeyden bahseder olduk ve yani dünyanın farklı yerlerinde tabi. Ama bunlar hiçbiri müferit değil ve ve, ve küresel e, küresel şey, toposlar bunlar yani küresel e, özellikler haline gelmiş vaziyette. Şimdi ama biraz bağlamadın. köşeli, Cengiz çok vardı. köşeli bir şey yani. söyleyeceğim ama galiba işte bu neoliberal kapitalist vesaire diye işte biraz ezberimizdeki bunlar kelimeler ama doğru yani. Bütün tamam. şirketlerin yönettiği bir dünyada böyle bir dünya ancak lümpen bir siyaset tarafından yönetilebilir galiba. Yani insanları kolayca kafaya alacak, manipüle edebilecek bir takım dillerle yapıyorsunuz bunu. Dolayısıyla mükemmel bir uyum yani bu dünyada işte neoliberal merkezler ve onlara denk gelen popülist bu diller çok uyumlu. Evet, şimdi bu yani bu aslında yani güncel zamanın ruhu dedik başında yani çok yaygın ama yeni bir yeni bir gidişat mı emin değilim ve bu bu bağlamda Ferhat gittim Göbels prensiplerini tekrar karıştırdım Hı -hı. Göbels prensipleriyle bitirmek istiyorum. Ee, bu, yani bu duvara asılması gerekir yani <gülüyor> her evde yani bu dediğimiz neredeyse 100 sene önce. Şimdi e, tek tek okuyorum. İlk sözü kim ne kadar güçlü ve bağırarak söylerse o kazanır. İnsanların hmm. beyin tembelliğini gördükçe her istediğimizi yapabiliriz. Yalan söyleyin mutlaka inanan çıkacaktır. Çıkmazsa yalana devam edin. Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız insanlar ona o kadar fazla inanırlar. Bir insana yalan olsa bile bir söylemi sürekli tekrarlarsanız o söylemin nereden geldiğini unutur ve kendi fikri gibi benimser ve savunur. Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili olur. Ve insanların o yalana inanması da o kadar kolaylaşır. Halkı her zaman ateşleyin. Asla soğumasına ve düşünmesine izin vermeyin. Halk büyük yalanlara, küçük yalanlara oranla daha çabuk inanır. Hatalı olduğunuzu ya da yanlış yaptığınızı katiyen kabul etmeyin. Asla rakibinizin üstün bir yanı olduğunu kabul etmeyin. Yargı devlet hayatının efendisi değil, devlet politikasının hizmetkarı olmalıdır. Başta söylediğimi hatırladınız mı? Evet. evet. Yargı devlet hayatının efendisi değil, devlet politikasının hizmetkarı olmalıdır. Ve sonuncusunu da sana ithaf ediyorum Ömer. Bana vicdansız bir medya verin, size bilinçsiz bir halk sunayım. Ee, bir de Hitler'in söylediği bir şey var. Düşmanı teke indirin. Fazla öyle kafa karıştırıcı laflar söylemeyin. Ee, tek evet. bir tane. Düşman gösterin. İşte bu Yahudiler olabilir, Suriyeliler olabilir e, vesaire. Evet. Ama kutsal sanki bir metin okuyormuş gibi yaptığın cengiz farkında mısın? Evet. <gülüyor> kutsal, <gülüyor> metin. Kutsal, kutsal metin. Kutsal mete. Kutsal mete işte bu. Yani Doktor Paul Jüttelf Göbel e, çok önemli bir nazizmin kuruluş ve yürütülmesinde son derece önemli rol oynamış bir propaganda bakanı. Aydınlatma Abi. ve propaganda bakanı aslında. Evet. Aydınlatma. Adı tam o. Evet. Aydınlatma da var. Nazi Almanyası'nın ikinci şansölyesi oluyor Adolf Hitler. En evet. yakın arkadaşlarından biri ve en sadık yandaşı zaten sonunda da çocukları eşi ve çocuklarını da katlederek, kendi de intihar ederek sığınakta evet. Hayata veda etmişti. Ya, Yani, yani e, aynı yerde e, debeleniyoruz. Yüz senedir bakmayın. Yani el, eldeki imkanlar, bugünkü imkanlar çok daha. E, yani bütün bu yalanları söylemek, e, medyayı manipüle etmek, ahaliyi manipüle etmek için tabii çok daha güçlü. O yüzden çok daha tehlikeli tabii. Ama yani. alternatif, o medyayı alternatif bir şekilde kullanmak da aynı şekilde mümkün. Yani tam da işte bütün Nazi Almanya'sında belki 2-3 kişi kalıyordu. E, Göbels'in propagandalarına karşı çıkabilecek. Ama bugün çok daha güçlü. Yani tamam şey o hakimiyet, manipülasyon teknikleri çok daha güçlü. Ama bir şekilde muhalefet imkanları da bu kanallardan yararlanabiliyor diye düşünmek lazım bence. Bundan vazgeçmemek lazım galiba. Ondan vazgeçmemek lazım olduğu kesin ancak... Ee, yani bu e, kanlı çatışmalara gidiyor. Yani her yerde. Mesela şimdi Fransa'da tut ki e, bu aşırı sağ ve e, ona e, yaltaklanan e, orta sağ seçimi kazandı. Macron da hükümeti kurdu ve inen millet sokağı Fransa'da. Bil, bilirsin Fransa'yı yani. Yani bu ve bu artık yani bu siyasi kavga olmaktan çıkmış bir bir aşamada maalesef Fransa'da. O yüzden yani Almanya'ya bakacağız ne ne olacak sonbaharda. Yani doğru ama yani giderek alan o kadar daralıyor ki. Yani mesela Bütün dünyada ve başta Fransa'da bizim yani radyomuzun en güçlü söylemlerinden biri olan yani iklim değişikliği ile mücadele meselesinde bu bu rejimlerin diyelim artık bunlara bu rejimlerin hedef tahtasında olan grupların grupların hepsi çevreci ve sabahtan akşama kadar dayak yiyorlar. Bu dediğim böyle Hindistan'da Meksika'da falan değil ha. Fransa'dan bahsediyorum. Hollanda'da. Hollanda'dan bahsediyorum. Britanya'da da evet. Yani ne? çok çok ciddi bir polis kovuşturmasına uğruyorlar ve ne? çok ağır baskı da çevreciler ve aşırı sağ kentlerde yaşayan çevrecileri işte yeşil ne, ne derseniz deyin ister yeşil Yani ister yeşilci, ister iklim mücadelecisi, aktivisti çok ağır mahkemelerin de desteğiyle ağır yıkım altındalar yani. Ecebi, bütün bu yeni bu, bu yeni değil yani işte bu yeniden hortlamış olan faşist söylem diyelim bunların hepsi klimatoseptik yani e, iklim inkarcısı, hepsi hepsi ama istihdarsız çok ilginç bir orada bir, bir buluşma noktası var yani. Ve yani bunun işte ne, yani yani el, insanlar ellerinden geldiği kadar baş etmeye çalışıyorlar ama yani hiç hiç hiç kolay değil valla bakalım ne olacak devam ederiz peki sana konuya uygun bir şarkı seçmeye çalıştık hı hı. şimdi bakalım beğenecek misin bilmiyorum Mirz grubu var aynalar evet. ve onları, onların ünlü şarkılarından biri biraz uzun belki sonuna doğru keseriz. Mo moral Decay, ahlaki çöküşü anlatıyor. Bakalım ne diyeceğiz. Yani e, son bir kelam olarak yani 45 sonrasında biraz e, Ferhat'ın da ucundan değindiği yani bir yeni bir e, bir umut doğmuştu. Savaşın sonu yani en azından Avrupa'nın batısında e, totaliter ideolojilerin geri, geriletilmesiyle falan. Fakat bütün bu yeni, ya 45 sonrası dünya gözümüzün önünde şu sırada berhava oluyor yani. Evet. Evet, mücadeleye devam. Peki çok teşekkür Hadi. ederiz Cengiz. Hoş Korumaya devam Cengiz. Vay, muhakkak, muhakkak. <gülüyor> Ama yani <gülüyor> giderek zorlaşıyor. <gülüyor> Şarkısını söyleyelim şimdi. <gülüyor> Şarkısını söyleyelim. Moral Decay. Jest już który uzekkaz